Medine-i Münevvere'de bulunan ve nurun hakikatını tam anlayan ve İslamiyete hizmet eden bir zatın mektubudur. Gönüller Fatihi pek muhterem ve mükerrem üstadımız Hazretleri. Mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadakatli talebelerinizle beraber sıhhat ve selamette daim olmanızı variga kibriyadan niyaz eylerim. Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak basıflandırılabilen beraatiniz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 Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor. Cihan, muhteşem bir nur mabedini andırıyor. Civarımdaki her şey, her yer, derin vecd ve istiraklarla gaş yolmuş bir halde. Her zerrede, وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ illa يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ hamdih ı Sübhanîs'i tecelli ediyor. Binaenaleyh, bilmiyorum, bu mes'ud hadiseyi, şanlı bir zafer, şahane bir fetih,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 Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi dua buyurun da müstakil ve mufassal bir eserde aziz din gönüldaşlarımızı arz etmek şerefine nail olayım. Çünkü bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mühimdir ki böyle bir kaç sayfalık mektup ve makalelerle asla ifade edilemez. İman ve Kur'an nuru ile tertemiz gönlünü fethettiğiniz gençlik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 Kabulünü rica ve istirham eylerim. Tekrar tekrar ellerinizden öper, kıymetli dualarınızı beklerim. Pek muhterem üstadım hazretleri, manevi evlatlarınızdan Ali Ulvi. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin İstanbul Mahkemesinde beraati münasebetiyle Bağdat'tan gelen tebrik telgrafı. Sebil-i Reşat Mecmuası'na, İstanbul. Büyük İslam Alemi Bediüzzaman Hazretleri'nin beraat kararı bizleri sonsuz bir sevinç içerisinde bıraktı. Bu sevincimize vesile olan bu adil hükme istinaden, Türk mahkemesine ve fahri avukatlarına teşekkürlerimizi, üstad ve kardeşlerimize tebriklerimizi, mecmuanız vasıtasıyla bildiririz. Irak, Emced Zuhavi Pakistan'daki nur talebelerinin, Üstad Said Nursi'den istedikleri mesaj münasebetiyle, Irak'taki bir nur talebesinin gönderdiği mektup. Bundan birkaç gün evvel, Pakistan'da talebeler konferansı vardı. Hazreti Üstad'tan bir mesaj istemişlerdi ve bunun tarihi bir tesiri olacaktı. Haber aldık ki Salih Nur talebeleri namına bir mesaj göndermiş. Sizlere de yazmışlar ki acele Hazreti Üsta'da bildirirsiniz. Konferansta Hazreti Üstad ve Nurlar çok methedilmiş, komünistler tarafından itirazlar yapılmış. Fakat reis hepsini reddetmiş. Hazreti Üstad'ın fotoğrafları teşhir edilmiş. Yakından nur ve nura ait uzun ve resimli bir yazı ile bir mecmua çıkaracaklarmış. Sonsuz selam ve dualar. Ahmet Ramazan Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesinin muharriri, İsa Abdülkadir'in Arabi makalesinin tercümesi Bağdat'ta çıkan Arabî Eddifa gazetesi, Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki Türkiye'deki nur talebelerinin ihvan-ı müslimin cemiyeti ile alakaları nedir? Ne münasebeti var? hem farkları nedir? Türkiye'deki nur talebeleri, Mısır'da ve Bilâd-ı Arap'ta İhvan-ı namında İttihad-ı İslam'a çalışan cemiyetler gibi müstakil cemiyet midirler ve onlar da onlardan mıdır? Ben de cevap veriyorum ki, nur talebelerinin ve İhvan-ı cemiyetinin, gerçi maksatları hakiki Kur'aniye ve imaniyeye hizmet ve İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların saadet-i dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir. Fakat nur talebelerinin beş altı cihetle farkları var. Birinci fark, nur talebeleri siyasetle iştigal etmez. Siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine alet yapıyorlar. Ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı, dinin kutsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetler asla mevcut değil. İhvan-ı ise, Memleket ve vaziyet sebebiyle, siyasetle, din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasi cemiyet de teşkil ediyorlar. İkinci fark, nurcular, ile içtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller. Kendilerini ile içtima mecburiyet hissetmiyorlar. Ders almak için beraber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki koca bir memleket, bir dershane hükmünde, Risale-i Nur kitapları onların eline geçmekle, üstad yerine onlara bir ders verir, her bir risale bir sayıt hükmüne geçer. Hem ellerinden geldiği kadar ücretsiz istinsah ederler, muhtaçlara mukabelesiz veriyorlar ki okusunlar ve dinlesinler. Bu suretle büyük bir memleket, bir medrese hükmünde oluyor. İhvan-ı müslimîn ise, umumi merkezlerinde mürşit ve reisleriyle görüşmek ve emirler ve dersler almak için ziyaretine giderler. Ve o umumi cemiyetin şubelerinde de o büyük üstadla ve naipleriyle ve vekilleri hükmündeki zatlarla yine görüşürler, ders alırlar emir alırlar. Hem umumi merkezlerinde çıkan ceride ve mecellelerin fiyatını verip, alıp onlardan ders alıyorlar. Üçüncü fark, Nur talebeleri aynen Ali bir medresenin ve bir üniversite darül funununun talebeleri gibi ilmi muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilayet bir medrese hükmüne geçer. Birbirlerini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar. Ama İhvanı müslimîn ise memleketleri ve baziyetleri iktizasıyla mecelleleri ve kitapları çıkarıyorlar, aktarı aleme neşrediyorlar, onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar. Dördüncü fark. Nur talebeleri bu zamanda ve bugün de ekser bilad-ı İslamiyede intişar etmişler ve çoklukla vardırlar. Bu intişarlarında ayrı ayrı hükümetlerde bulundukları halde hükümetlerden izin almaya muhtaç olmuyorlar ki tecammü edip toplansınlar ve çalışsınlar. Çünkü meslekleri siyaset ve cemiyet olmadığından hükümetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Ama ihvanı Müslimîn ise Vaziyetleri itibariyle siyasete temas etmeye ve cemiyet teşkiline ve şubeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarından, bulundukları yerlerdeki hükümetten icazet ve ruhsat almaya muhtaçtırlar ve nurcular gibi bilinmiyor değiller. Ve bu esas üzerine, kendilerine umumi merkezleri olan Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Ürdün'de, Sudan'da, Mağrib'de ve Bağdat'ta çok şubeler açmışlar. Beşinci fark, Nur talebeleri içinde çok muhtelif tabakalar var. Yedi sekiz yaşındaki camilerde Kur'an okumak için elif Bayi ders almakta olan çocuklardan tut, ta seksen doksan yaşındaki ihtiyarlara varıncaya kadar, kadın erkek hem bir köylü hammal adamdan tut, ta büyük bir vekile kadar ve bir neferden büyük bir kumandana kadar taifeler nurcularda var. Bütün nurcuların bu çok taifelerinin umumen bütün maksatları, Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve hakaik imaniye ile nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları, ilim ve irfan ve hakaik imaniye neşretmektir. Bundan başka bir şey ile iştigal ettikleri bilinmiyor. 28 seneden beri dehşetli mahkemeler, dessas ve kıskanç muarızlar, bu kutsi hizmetten başka, onlarda bir maksat bulamadıkları için, onları mahkum edemiyorlar ve dağıtamıyorlar. Ve nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar, hakiki ihlası taşıyan bir adamı yüz adama tercih ediyorlar. Ama ı Müslümanların ise, gerçi onlar da nurcular gibi ulumu İslamiye ve marifeti İslamiye ve hakiki imaniyeye temessük etmek için insanları teşvik ve sevk ediyorlar. Fakat vaziyet, memleket ve siyasete temas iktizası ile ziyadeleşmeye ve kemiyete ehemmiyet veriyorlar, taraftarları arıyorlar. Altıncı fark, hakiki ihlaslı nurcular, menfaat-ı maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, bir kısmı azami iktisat ve kanaatla, ve fakir hal olmalarıyla beraber, sabır ve insanlardan istina ile ve hizmet-i Kur'aniyede hakiki bir ihlas ve fedakarlıkla ve çok kesretli ve şiddetli ehli dalalete karşı mağlup olmamak için ve muhtaçları hakikata ve ihlasa davet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rıza ilahiden başka o hizmet-i hiçbir şeye alet etmemek için bir cihette hayatı ı faydelerinden faydalarından çekiniyorlar. Ama ihvan-ı müslimin ise, onlar da hakikaten maksat itibariyle aynı mahiyette oldukları halde, mekan ve mevzu ve bazı esbab sebebiyle nur talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar, azami fedakarlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar. İsa Abdülkadir